Ama nasıl? Ben, ben hiçbir şey yapmayayım. Bir bıraktım. Şimdi, bıraktım. nerede olduğunuzu söyleyelim. Evet, Biz yeni sinemacılar ofisindeyiz. Misafir. Tam misafirlerimiz var dedi değil mi? Biz misafirlerimiz aslında. Oldu. Size de iyice o da saçma oldu. Saçma oldu. Ya işte Sonuçta radyo değiliz yani. Seslerden de anlaşıldığı gibi. Evet. Yeni sinemacılara geldik ve işte Erkan abi, Seftar abi önder abi deyince de ben mutluyum. Evet. Selen abi de var. Selen abi de var o. <gülüyor> <abi. gülüyor> Selen abi var, Feridun abi, abi şarkı var. Şarkı ya o da girer canım tabii. Sena. Herkes burada. Yani. <gülüyor> Selen <gülüyor> nerede? Selen abi. Yani Önder çakar, böyle çalacağım Seftar Tanrım. Mesela yiyeceğiz. <gülüyor> evet, oturuyoruz. Biz Bizrad'daymışız gibi davranırız. Davranamayız. Canlı Sen, yayın. Tek hallık söyledik baştan. Yok ya, radyo bizim radyo. Açık radyo. Hayır canım, şimdi yani... yani radyodaymış. Şu anda, <gülüyor> şu anda yayın yapıyoruz yani radyodan yani. Değil mi? Evet. E, şu, şu anda... anda yapmıyor muyuz yani? Yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Yani o zaman da şu anda olacak yani zaten. Evet mesela gün ayını planlayabiliriz. Evet. On bir bu sabah saatleri. On bir buçuk. Sabah karşı mı? <gülüyor> ya, ya bunu dinleyelim ha ha ha. Sabah karşı mı? Yok be 11.30 diyor sabah. <gülüyor> sabah. <gülüyor> ha sabah <gülüyor> sabah <gülüyor> saatleri. Sabah kızlar. <gülüyor> Oğlum ben hayır sabah. <gülüyor> bu <ben, hayır>, <gülüyor> <gülüyor> dünyada yok yani. Bu dünyada öyle bir sabaha normal işte bir sizende. Oğlum değil kulağım duymuyor ya bir yüzde <gülüyor> kırk. Ya ne kızlar kul. Ulan anlayamadık Aynen. işte. A, olan sabah, olan, sabah saatleri dedi değil mi? Dedi ulan demeyelim, rütük mütük var. Yok bir şey olmaz canım. Ulan oluyor galiba. <gülüyor> Ol <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> ulan. diyor Ulannde öyle. Yapılacak bir küçük küçük. Eyvallah. Erkan abin onu evet, da yapar gerekirse. Ne al? <gülüyor> Sert girersin yani. Ya ulan demek demiş şey yok ki o bir dilimize peleşek olmuş. Ulanın bir şey bir kelime ya. anlamı da yok zaten. Hani Türk sinemasında da ulen diyorlar. <gülüyor> Eski tabi Yeşilçanlı. Yani ulen barcası. Evet. Ne var ki ulan? Bir şey mi Yapma ki? Yapma lan. Hep, hep şey. lanlı konuşuruz ya. Hep öyle ben çocukluğumdan beri öyle bilirim yani. Herkesin de ağzındadır yani bu. Ne yapıyorsun lan? Evet. Mesela. Ne yapıyorsun lan? Evet. Mesela... Ne yapıyorsun lan. <gülüyor> lan. Daha Ege'de daha de varsa, lan denir. Ulan sen falan diyorlar ya. Ula Bana ula da lulunlu lulu konuşma lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii böyle bir jargon var ya. Evet. Şey ne İyi valla röportaj yapacağız diye kalktık geldik. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Radyoya. Şeyim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu, bu Delilin'in radyo günlerine döndü. <gülüyor> e, güzel. Filim yapmaya çalışıyoruz işte. Yine 3-4 tane projelerimiz var. Ondan sonra... <gülüyor> İyiyiz. Okuma yapıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Bunlar çalışıyor. Ben de bekliyorum sıram gelsin oynayayım diye. Erkan, Erkan, abinin bir çiftliği var. Şey Erkan abinin diyorum, Settar abinin bir çiftliği var. O da orada haşır neşir oluyor, ara oraya kaçıyoruz. Orada radyo yok çünkü elektrik de yok. <gülüyor> elektrik de mi yok? Evet. Gaz lambası, mum. jeneratör var elektrik gerektiğinde de yani bir halk şey yok, bir şebeke. Genelde orada mısınız bu arada? Hep oradayım, ben kendi karımı taşımadım. Aaa! Evet. Çiftçilik yapıyoruz canım. Evet evet. evet, evet. Resmen çiftçiyiz yani. Sekiz tane danası var değil mi? Altı. Sekizi sattı da yani. Köpekler <gülüyor> var. Köpekler var. Ördekler var. Sekiz danayı var, kazan, altı, altı dana etti. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yem parasını verdikten <gülüyor> sonra altı dana aldık. evet ya tarım politikaları konusunda fikirlerini söyleyebilirsin. Evet, evet. Valla hayvancılık iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Neden abi? E, sekiz tane tosun sattık, altı dana alabiliriz. <gülüyor> bu meydanda bu ekolojik tarım çıktı yani. bu enteller habire organik tarım falan var mıdır bu işin aslı astarı nedir abi yani yok mi? bana göre yok her organiyim diye aldanma derim ha. Erkan abi gençken Bursa'da turşu satarmış tur, turşu suyu Tabii, amcam Çok yapardı amcam yapardı amcası turşu yapıyormuş Bursa postanesinin ulu caminin karşı köşesi bir köşede Ali Sürmeli simit satardı, öbür köşede ben turşu suyu satardım. Simitle turşu uyum sağlar mı? Of diyorum sana ne <gülüyor> Sen <gülüyor> ne diyorsun oğlum? geldi mı? bana ya? Hayır, İstanbul Sadece... simidinin tadını, şeyini bilmem Bursa simidi, yani turşu suyu ve simit inanamazsın diyorum sana. Gerçekten. Vallahi. Ya da kokoreç de güzel olabilir. Yani Ali'den bedava simit alıp kendi turşu suyunla içiyorsun diye sana güzel geliyor olabilir. Halk da Yok oğlum, tur atarken caddede mesela okulda simit alırsın. Köşede yine Yıldırım B.S. köşesinde, caddenin köşesinde o turşucu hala duruyor baba. Hala satıyor, yaşlanmış gördüm. Ee, bir simit bir turşu suyu, karışık acılı salata. Sen sen yaptın mı turşu bu sen? Yaptım da tam yap acı biberleri falan bastık. Turşu zaman iyi gidiyordu. Ayrıca radyoda buradaki herkese anons ettin ama kekliklerimizi söylemedim. Tam onu, onu söyleyecektim ben de, de. Kesmek için keklikler vardı burada. Keklikler var ve hala korkakmışlar. Evet ya. Çünkü ben kafese arkadaşım hemen kenara gittiler böyle. Onlar, ev, ev kızı o yüzden. Keklik gibi Kız, kanadımı dersler. süzmedin. Ne? Murad alıp diyar diyar, diyar, diyar gezmedin. Biraz makam kaçtı ama. Bu kara yazayım kendim yazmadım anlamaya bu kara Çok pes, çok pes. Çok pes, çok pes. Yanlış yerden görmüştün ondan. Daha da, da geçer mi? Bu da ve, mi, onu ve ve ya, ve ve <gülüyor> Kesme <gülüyor> canım. Kesmeyiz. Bu bir, evet. ne derler? ya? Hıçtı, hıçtı. Fiziki bir ihtiyaç. Hıçtı Şey, müzik hayatım bitti canlı. Radyo da söyledin ve bittim yani. Bir daha kaset maset yapamazsın. Ya tamam, istemem. Masum kılıç eksik olsun diyor. <gülüyor> Söylememem. Sağsana söylemem. Çok da güzel oldu. Ne alalım sazımız, bağlamamız, dükkanımızda hep mevcut. <gülüyor> Müsbağalar, potimbağalar... Nasıl? Müsbağalar, potimbağalar. Çeki çakma kaynatarak, krik krak. Vicdan oldu cüzdan. Arzular şelale, yoksulluklar tecrübe. Korsikalı zeki bursa. Korsikalı <gülüyor> <gülüyor> zeki. <gülüyor> Beyrut'ta da çok kesecek. Beyrut'ta şey. da çok kese ya. Beyrut'ta var ya ya yani en ufak çocuk bile bir terör örgütü üyesi yani. Oralarda çok kestirecek bizi 15 gün takılıyor. <gülüyor> 15 gün. Mesela Almanya'ya gidiyoruz. Berlin <gülüyor> Film Festivali'nde Takva filmi yarışıyor. Sen o filmde başrol oyuncususun, değil mi? Evet. Başka türlü hislerin olsun. Yok bu orada imbis açacak. <gülüyor> Sen gidip oraya gelecek. Yani kendi de açmıyor, beni yakıyor yani. <gülüyor> ya. Ya. Settar abi diyor, şu kadar bir yer olsaydı yeterdi. Sonra da diyecek muhabbet aslında ne olsun diye yapıyoruz oğlum? <gülüyor> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Ölerin kralını yapmaz mı? E yaptık ne olur? <gülüyor> bu kendini işsiz zannediyor. Ama oğlum şimdi evet. Settar abi bu oyunculuğu bir iş olarak görebiliyor. O yani yüzden bir meslek lazım. Almış, tamam mı? Yani, <gülüyor> yani. mesela öyle değil. Kanada'ya gittik. Hayalleri de ülke ülke değişiyor. Kanada'ya gittiğimizde <gülüyor> bir araba hurdacısı atacak ve Erdal Tosun çalışacak. Kas da yapıyor yani. Herhalde fiziğimizi miziği... Erdal ile Erkan abi orada oturacak. Nasıl çalıştıracaksın diyorum burada yani. Ben de orada oturacağım Arkadaşlar ya. size işte bunların hepsi birer senaryo konusu. Gözünüzü seveyim yapmayı. Nasıl yani? Ka Kanada'ya gitmiş, araba... Yani eminim işte. Sohbet olsun diye konu açıyoruz. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Yoksa yapacağımızdan değil. <gülüyor> Konuş, konuş, Yok ya, tamam. <gülüyor> Niye? Enternasyonada bir Aile, benim daha Ben başka şey söylüyorum. Ne söylüyorsun? Seyircimiz bizi seyrediyor. Seyretsin. 70 milyon, 70 70 milyon, 70 milyon. Frekansımıza kadar büyük mi? <gülüyor> <gülüyor> zannetmiyorum ya. Değil. Hatta yani dışı, şimdi İzmir'de geçti. Var, radyolar değişiyor. Evet, Benim radyolarım şimdi, var günümüz. İnternetten mi? Evet. Yok, bu zırhtı yok, bu zırhtı Yani daha yani daha paraları olması gerekiyorlar her şey için. Her yere her yer olması gerekiyor. şunu iyi. da yapamadılar internetten işte dünyada. Güzel evet, evet. tamam. Hı. Ya aslında işte böyle yani e, Türkiye'nin bütün akıllı insanları açık radyo daha yayınlasın daha bilinsin yaşasın hatta. Anne, ah, senler uğraşıyorlar ama işte bu kadar olabiliyor. Evet, yani ancak işte ayakta durabilecek kadar. İşte bu kadar bir şeyiz aslında yani. Açık radyo, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Açık, Ay, bak, Açık, reklam, radyo. Açık radyo. Evet. <gülüyor> bir yer müşterim yaptılar ben araya. Erkan <gülüyor> yani abi bu ara iş falan ne yapıyorsun? Ay. Çok işim var. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok işim var ya. Geçen seneden kalma bir oyunumuz var, onu oynayacağız. Bir de yeni bir oyun hazırlıyoruz. Öyle mi? Şimdi provalar muravalar. Bence sinemiyatrosu ben <gülüyor> şey olacaktım. İşte yani, sinema var, sinemada sinema var. Sinema var. Şimdi Sinemadan. nasıl olacak bilmiyorum yani. Yani program falan yoruluyorum tabii. Artık elli, elli dört yaşına giriyorum. Karbölyeter yani falan ara arası aptal çalışıyor makinemiz. Dikkat ediyoruz hayatımıza ama iş güç var işte tiyatro var, film var. Falan var filan var. Hayat var, çoluk var, çocuk var. Var. Var oldu var. Tabii. Şöyle Her şeyi kapatıp telefon falan hiçbir şey istemeden Şöyle bir gidip beş günmüş hiçbir şey. Sessiz bir ormana gitmek istiyorum. Sen de oraya gelip setler ağabey. Gel. Yalan oraya. Bu hep içinde var. Yalan tadı biz ama hayat, hayat bizi bırakmıyor ki oğlum. Bizsiz yapamaz. Ama işte onu, bence sizi de götürmek gibi bir niyeti var herhalde. Ama oğlum, beraber, orman, işte, ben de, de, orman, orman da yalnız kalamaz yani. Yine orada işte hır, gür, eğlence, e, salsın. Ben her yerde çünkü... yalnız da kalırım, kalabalık. Kalabalık olmayı seviyorum ama yalnız da kalırım ya hiç. Çadırımı kurarım, oturup ateşimi yakarım. Bu yalnız kaldığı zaman el de alıyor, bakıyor film isteyeyim Sen de ya? Telefon yok. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız değilsiniz diyor. Evet. Öyle bir ufka vardık ki bugün, değil mi Ahmet Arif'in şiiri öyle başladı. Settar abi ne yapıyormuş bu sene Evet, Tiyatro, tiyatro, tiyatro <gülüyor> e, yok ya, aslında canım istiyordu böyle düzgün bir proje. Ama <gülüyor> öyle bir proje Var. Evet. Allah Allah. Sen benden irtibati hakikaten keştik bu abi, vay abi. Var abi, projemiz var ya. Güzel oyunlarımız var. Yeni, yeni yazılmış oyunlar. Köy Bülümsü diye bir oyun var mesela, Bak, vereyim oku. Şimdi koyacağız, onu da Yıldıray, öbür ekip de koyuyor, efendime söyleyeyim. Ee, bizim bir oyuncumuz eksik işte, bir oyuncu arıyoruz, bayan oyuncu. Ondan sonra, Karadeniz'de geçiyor olay. Her herkes e, Karadeniz ders konuşuyor. İşte e, bir tiyatrocu abi var, bir de onun çırağı var. Orada Karadeniz bölgesinde Kumpanya tiyatrosu var işte. İki tane e, arkadaşı var, çocukluk arkadaşı ikisi de baba parasıyla zengin ve e, siyasete el atıyorlar. Siyasete el Günümüzde mi geçiyor? Günümüzde geçiyor. Sonra, e, e, o da anlatıyorum ya, güzel oyun yani. Sonra o, e, bilmem ne dayının çaylığını e, golf, Ruslar para veriyor falan, Ruslarla hiçbir işte, golf sahası. O çaylığın sahibinde iki kızı var, biri akıllı, biri çok e, böyle deli, ağzı bozuk falan. İkisi de kıza talip oluyor ama her şey demokratik olsun diyor. ...diye bir yarış yaptı Çok güzel bir oyun. Köy minibüsü de işte bir minibüsün içinde bütün memleket meselelerini... ...bakara bir şekilde hmm. komediye tartışıyorlar. Yok. Vereyim senaryum teksti, o Dur e adam ne yapacakmış bu sen anlattırmadın ya. Biz setler abiyle kavuklu bir şeker yapacağız ileride. <gülüyor> Alacağız. Al, yapmış duruyoruz. Bak, yok yok konuş ya. Ben şimdi şey hayallerimizi söylüyorum onun yani. Hep hayallerimiz var yani. Olursa olmaz mı yani? Bir araba bir minibüs, bir yeni dünya tak tak tak ee, dört tane asır sandalye bir sopa, bir mendil bitti işte. Mavi oynayacağız, yürüyeceğiz kahv kahv kahve kahvelerinde Anadolu arayın. En tatil yapacağız yani. Falan filan. Varayırık kahvesi. Paraya istiyorlar, reklam alırız yani. Sposunda <gülüyor> mı? Hani para mara da yok, bunu zevk, zevkini düşünüyorum yani. İşte, hani televizyona bakmayacaklar da size mi bakacaklar sana? Yani. Köy kâbesinde Müge Anlı abi halk şimdi. Yok şimdi oğlum, şimdi oradan da parça toplayacaksın, aynı pelivanların yaptığı gibi. Oradan topladığın e, parayı da e, e, çayın, <gülüyor> köy <gülüyor> muhtarına vereceksin, oranın köyün fakiri falan filan, oraya yardım bırakacaksın, yedeceksin, gideceksin. Yani Aslı bu benim için. <gülüyor> <gülüyor> tak tak tak minibüsü açacaksın, sahne olacak. Hepsinin planı kafamda, yaparım şimdi istesem Göztepe yani sanayide yaparım aralığı. Ama e, sahnesini de gözünün önüne getiriyor, o çok hoşuna gidiyor. Buraya benim kalan <gülüyor> kısımda. Doğulu yapıyor, yapıyor. Kalan kısmını da <gülüyor> <gülüyor> kafamda olur mu, muhavere oynayacağız. 2012'de. Oynayamaz mı sen eşek Oynaylamış. muhaveresi? Oynarsın. Oynarız tabii. Nasıl o da eşek muhaveresi yani. hmm? O, oğlum ibiş diyor. Efendi baba diyor. <gülüyor> Şimdi bak diyor, kantadan içeri girdin diyor. Orada diyor dört ayaklı bir şey var diyor. Ne o diyor? Eşek diyor. Oğlum ne eşek görmüyor müsün diyor. Mas Aa, masa mı diyor. Şimdi geçtin diyor masa. Eşe, eşeğe ne işi var diyor. Ya eşek ne işi var burada usta diyor ya. Ne bileyim oğlum diyor. Ne ne <gülüyor> şey lan diyor. Ne bileyim diyor. Bu diyor Öyle bir sahibi bırakmış buraya bağlamış diyor. Geç diyor masaya şimdi otur diyor. Ayıp oluyor usta diyor. Ya. Niye masaya oturuyorsun? Standal ne varken. <gülüyor> Garson geldi diyor. Sen garsona ne dersin diyor? O yalı kazı gibi durma tepende. Şimdi şöyle biraz kenara çekildi diyor. Onun öyle olur mu diyor? Bunların nedeni de iyi bir şey, o <gülüyor> <adam, gülüyor> muhasebe dersi. Azad oğlum bir işte buyuruz da sen diyor bak yıllardır benim yanında çalışıyorsun efendim söyleyeyim. Senin şimdiye kadar çalışmalarını çok takdir ettim. Sana mükafat olarak seni bir yemeğe çıkartmak istiyorum diyor. Ee, aa. Bu arada da diyor şimdi diyor, çıkartacağım ama hep düşünüyorum kaç gündür diyor. Ben şimdi çıkartacağım ama beni oralarda rezil edersin. bunun önce bir şey yapalım diyor şimdi. Beni orada rezil etme diyor. Ekmek Mustafa diyor işte lokantaya gidiyor. E ee diyor geldi garson neyse ne, is ne ister? Bir çorba isterim diyor. Sen çorbaya sonra ne çıkar? Tabanca çıkarım. lan niye tabanca? Çok sinirim bozuldu usta bu eşey sahibi diyor? <gülüyor> buraya diyor bak eşey hala buraya bağlamış çıkıyor kafam bozuldu bunu diyor. <gülüyor> evet diyor çorba bitti diyor bir daha diyor garson geldi diyor garsonlar niye Bir çorba daha diyor oğlum niye çorba? Bir çorbayla doymadın usta diyor onlar. Garson işte çorba bitti bir daha diyor geldi diyor bir çorba daha diyor. Oğlum niye diyor üçüncü çorbayı diyor. Yemek şöyle usta diyor bizim diyor evde sadece çorba var diyor. Bizde başka yemek bilmiyoruz ki usta diyor arada. Çekiyorlar diyor. Yani. Ya bunlar böyle. Yemeklerin hepsi fırında diyor. Bak diyor kuzu fırında. Aldım diyor şimdi listeyi eline diyor. Bak bakalım listede ne yazıyor diyor. Belediyeden tasdiklidir. Oğlum onu değil altındaki ne oldu diyor. Lezzet lokantası. Oğlum bir alta geç diyor bunu bir saat oynayacağım işte abi uzat uzatabildiğim kadar ya. Yani. <gülüyor> oku diyor yemekler. Evet oku diyor. Kuzu fırında patlıcan fırında falan filin de fır... diyor burada bir yemek kalmamış kalk gidelim hepsi fırında yanmıştır diyor. Yani işte bunları oynarız zaten abi. <gülüyor> <gülüyor> yaratmışlar ya dünya diye sahneye bak bir düştü. biri düşürdü demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yabancılar biri seyretmiş işte. Bu adam kim demişler ya? İşte İsmail'in ne kadar var? kendi evinde dolaşıyor, yobur dolaşıyor. Kuş dilinde oturuyormuş. Tabii o Kuşçeliç ayırında e, çalığı kuruyormuş yatırıyor. Yıldız Vakkal, acaba Badem, Paris Mahallesi orada. Kuşçeliç'e. Bizim Aydan amcanın, Aydan amcanın arkadaşı işte, e, acaba Badem'le e, onun yaşlıkları var, işte yaşlandılar. Oğulların sünnetlerine gelmiş. Resimler var. Ama çocuklar çok kızdırıyorlarmış. Televizyon yok, radyo yok. Evinin yok önünden ayrılmıyor. ayrılmıyormuş. Nasıl çocuklar? bir Çocuklara çok ilk yani. açık eğlenceli birisi. Biri efsane yani. Çocuklar Bütün Türkiye'yi nasıl tanıyor? Çocuklar. Çocuklardan çok çekiyormuş yani. Haydar amcalar falan anlatıyordu rahmetli. Çocuklar hep bunu kızdırılardı diyor. Hep evinin önünde, Nereye? sokak, hep peşinde çocuk. Bak düşünsene yani. Evet, evet. Çok komiksin. Komiksin komik, abi, komik abi. Zor. <gülüyor> yani. çok zor yani. Herkesin sünnetine, sünneti olan, İsmail Gülmül'ü Gün getirebilen getiriyor yani şimdi. <gülüyor> orada hep tiyatro, her akşam oynuyor baba. Ooo, bir tek eğlence oldu. Diyorlar, herkes İsmail Gülmül, meyaneleri oraya var, herkes bir yere dağılıyor. İsmail Gülmül'ü Gün konuşuyorsun yani. sen abi. Siz de bu konservatörde tiyatro de okuyorsunuz değil mi? Tabii. Mehmet Fuat'ın tiyatro tarihi. Sen de okudun mu kız? Evet. Mehmet Fuat'ın İlk aldığım kitaplardan biridir yani tiyatro tarihi. Tiyatro tarihi. Onu Evet. Mehmet'in Ermeni. Ermenileri yazıyor Sesliyorum mu ki? Ne zor Ermeni bir kitap Tabii. Ermenilere gerekli önemi... Biliyor mu pektiyah tu tarihi. Alman tiyatroculara değin. Yani. Bahseder. Bahsediyor herhalde ama. Bahseder. Mesela ben... ne bu? Ankara'da toplanan çocuklar filmi. Biliyor onlardır aslında. Köy eşiler, orada F ne canlı falan. Hmm, evet, evet. Evet, evet. bir şey, yani çağdaş tiyatronun kuran unsurlar aslında. Belli. Ustalarımız, ustalarımız onlar. Bir tane kadıncağız var, ben adını unuttum. Ermeni oyuncu. Böyle e, bu 915'te sürgüne gidenler arasında tiyatro oyuncusu yok. Tiyatroya pek dokunmuyorlar. Hmm. Tabii. Ondan sonra bu kadıncağız da böyle hatta milliyetçiymiş falan. Böyle Türkçü diyelim yani. Allah evet evet, oğlunu Askere göndermiş, Çanakkale Savaşı'nda oğlu şehit düşmüş, kocası da kızmış kadına. Demiş ki yani, -sa salakça bir şey yaptın oğlana askere gönderdin bak öldü oğlumuz, tek oğlumuzdu falan filan. kadın terk etmiş kocası. Kadın öyle kalmış sonra da işte 915'teki büyük felaket falan işte yaşanınca, ee, ve onlar tabi duyuluyor. Önce onları kabul etmek istememiş. Sonra, ondan sonra onları duymuş falan. İşte Cumhuriyet olmuş. Ondan sonra yine işte sorunlar bitmiyor. altı yedi ölüyor falan. Kadın hep tiyatroda ezber yaparmış. Ee, bütün e, şehir tiyatrosunun repertuarını ezberebilirmiş o kadın. Evet, ya, evet, doğru ya. Ve o kadın, o... Eee yani mesela unuttum kadıncağızın adını yani tüy. Neyse e, böyle insanlar diyelim bir tekst falan kaybolduğu zaman bir Kadına sayfası falan Kadına ona başvururlar bir Ve aslında hafızayla bu hafızayla Bu hafızayla aslında geçmişini unutuyormuş kadın. Bunlara yardım ediyor falan Öyle tedavi İyi, ediyormuş kendini. Sonra da tiyatro, tiyatroya taşınmış galiba. Tiyatroda, tiyatroda kulüste yatıp kalkıyormuş şey, Tepebaşı Tiyatrosu'nda. Ee, orada yaşadığı için de zaten hep kütüphanede okuyor okuyor ezber yapıyormuş falan. Sonra günün birinde kör olmuş ama. Hı -hı. Kör olunca ezberleyememeyi çünkü sürekli okumak gerekiyor ya. Yani başlamış ve e, Unutmaya e, aslında Unutmaya geçmişini hatırlamış yani. Aa, çok ilginç. Çok ilginç. Bir arkadaşım bununla ilgili senaryo çalışıyor falan. Sonra da abartmayayım ama artık o arkadaşımın finali miydi, Orijinal hikayede öyle mi bilmiyorum. Galiba kadın da kendini asıyor falan tiyatrada, intihar ediyor falan. İttiharla öyle. yani, sunum hmm. intihar falan. Unuttum şimdi. Büyük bir artist aynı zamanda. Adını unuttum. Ben bir ara bak, söylerim size. Aa, Ermenilerin bizim şey, tiyatro tarihimiz değeri çok büyük Tabii. <gülüyor> Nedir o damat? Seni müthiş bir pürtelaş içinde görüyorum. <gülüyor> o, o aslında bizim tiyatromuza ırkçılığın girdiği ilk anlar. Yani şiveleştirerek onları ötekileştirme. Evet. Evet. Yoksa Ermeniler öyle konuşmuyormuş ki günlük hayatta ne Yahudiler ne Rumlar. Onları komikleştirerek farklılaştırıyorsun, Ermeni yapıyorsun yani. Falan işte bu milliyetçinin başladığı anlar. Evet. Bir şey mi? Evet, o da kalma, <gülüyor> o da kalma, <gülüyor> o da kalma <gülüyor> <gülüyor> Demir bankı kalma. Ya çocukluğumuzda öyleydi mesela. TRT'de hmm. saat başlarında haber çalıyor. Ah, Okunuyor işte. <gülüyor> Orada böyle şimdi NTV'de olduğu gibi. Yok bugün 24. E, hmm. e, evet. Cumartesi günü bu karışıldı. Evet, evet de, tabii öyleydi. Biz de haberleri dinliyoruz. Hayır hayırlı işlerdi Evet, öyle başlardı. Çal sesi. Hepimize esnaf olarak kabul gördü. Hayır işlerdi. Hayır işler. Bir de Ekim Eren'in sunduğu programı Şoför arkadaş. Kralı. Kralı Velasi'ye. Gözünüz yolda, kulağınız olsun. Arkadaşlar, talbe. O zamanlar tabi açarsın, o saati müteahhit taksi, taksici abi açar, aynen. radyolar açılır ve dinlersin, Dinler. şarkılar söylenir baba. Güzel, Zekim Bele'nin çok komik olmayan Kesin ama şey. o, o anlattığı zaman çok komik olan fıkralar anlatırlar. Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> komik olmayan ama o anlatınca çok komik olan fıkralar anlatırlar ama. Ben Zekim Bele'ni dinlemedim radyoda. Ama şey dinliyordum, arkası yarın. Arkası yarın. Kent Tiyatrosu, akşam 6'da çocuk tiyatrosu soruldu. diyorlar. Onu bir Bir sabah orada bir açıldım. şimdi ki aklım olsaydı. Er takip edildik dinle. mi bugün kapının Korkmaz yaka. Ya. <gülüyor> Efek korkmaz. Şakar. Şimdi mesela ablam benim radyo tiyatrosunda eski bir döneme kadar bütün herkesin sesinden şimdi bile eski hepsini <gülüyor> adını söyler. Ben de bildirdim annem de bildirdi. Abi herkes bilir. Tarih. Annem Türk halk müziği. O, ve büyük sanatçı. Türk halk müziği okuyucuların hepsini sesinden bilirdi. erkekleri kadınları. Annemiz de yaşlandı Kayıkan abi ya. Herhalde oğlum yani. Devamın yeri. E Seren'e sormuyorsunuz ne yapıyor Seren diye. Ne yapıyor Seren? Hiç yani bu <gülüyor> kız adamcaz senden bir film yaptı falan bu kadar soğuk davranılır mı yatıyor ya? Program dahil. Nasıl değilsin? Yok ne ne şimdi. Hayır sen yeni sinemacılar davranın herkes program dahilinde değil mi? Kesinlikle. Hep söyledik bütün isimlerimizi. Çay içiyem var mı? Var ya. Var ya ben de içme diyorum ben. Var mı var? Yok. Devam ediyor. Hayat akıyor. Onlar montajlar var ya. İşte, bir bir evet bir evet. evet. Ya ben benim hepsini koymak isterim mi? Herhalde canım. Yani, şey şöyle, her şeyin hani bir diyor. dramatik kurgusunun olması gerekiyor yani. Kıyamıyorsun ama kıyamıyorsun. Kafanıza göre canım, makas sizin elinizde. Ya da arkasını yerin yaparız işte. Evet arkası. yarın <gülüyor> <dedi> sonraki. Arkası <gülüyor> yarın. Geçen gece bir rüya gördüm. Bak. <gülüyor> bak şimdi. Rüyamda... Rüyamda... ...öyle bir yerdeyiz. Herkes var ama. Herkes var. Taht bir ara Mehmet Aslantuyla karşı karşıya geldik. Ondan sonra. Ben dedi bu dizde dedi... E, ...misabir oynuyorum. iki bölüm için geldi. Ben de dedim... ...üç bölüm falan oynayacağım. Ki arkadaşımızın işiymiş işte yani herkes gelmiş orada kıyak mı yapıyorlar birbirlerine durum yani elmaslıyor öyle bir durum var yani böyle. Demet Akba geçiyorlar Ne haber diyor? Aa, iyi falan diyoruz. Ondan sonra... Tatlaya gelmişsin abi. Yok yok, çok güzel bir ol, film gibi seyrettim. Çevresin gelişiyor, birazdan sonra. Tatlaya. Ay ya, ya, gerçek, değil, yani ya, ya, ben yavrunda ya. olacağım. Sey gerçekten Gerçekten mi? Seyirci de şey. bir ayıncı, Sonra de. E, e, bir bakıyorum... E... Allah Allah. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, nered, neredesin? Bir, tamam. bir bakıyorum... Bir galerinin içinde iki tane e, klasik kamyonet var. Biri lacivert, e, biri bordo renkli. Biz laciverte alıyoruz. Çocuk kullanıyor, o da oyuncu ama yüzünü hatırlamıyorum. Ondan, <gülüyor> ondan sonra <gülüyor> biri kullanıyor arabayı işte. Yani pek Araba kendi kendine gidiyor. Ben sağ tarafta oturuyorum. Anladın mı? Ondan sonra oluyorum. Bak arabayı çaldık. Şimdi bunun ayıp olur. Şimdi de yağmur yağıyor. Çamurlu yollardan, mahvettik dedim arabayı ya. Ondan sonra. Yok ya, sonra ben kullanmaya başladım arabayı, sonra Mustafa ettim, dedim kullanmıyorum, bizde patlattı, emanet. Yo, o. Meğerse o araba, bu çektiğimiz dizide oynuyormuş, prodüksiyonmuş falan filan. Sonra orada bitti, kare değişti, felekle karşılaştım. <gülüyor> İyi dedi, iyi dedi. insan oluyor dedi. Çemberinden geçmek ister misin dedi. Sana. Elinde bir çember. Üç beş kere geçtim çemberden. Sonra rüya bitti. Şöyle çemberinden geçtim dedi. <gülüyor> Geçmemiştim. Evet. <gülüyor> Erkan abi, bak <gülüyor> takva ta adam alemin başına çok işler açtı oraya. olmaz, şey olmaz, <gülüyor> hiçbir şey hiç <şık> olmaz. <gülüyor> ya 4 Gülerek uyandım, acıta diyor ne yapmış dedim, gülüyorum ya. Gülerek uyandım, <gülüyor> çok, ne güzel. Aha, çok kıya. Evet rahat bir rüyaydı. Ceki'yle bir film yapacağız biliyorsun. <gülüyor> bu keklikler de o filmde oynayacak. Hakikaten mi? Evet. Ne zaman olacak o? Yani yakında mı? Mart'ta çekeriz diye düşünüyoruz. Ha iyi. Evet. Bayağı olacak yani yakında. Evet evet. Sonra çektikleri. Bu Fransız gibi. ortağımız falan var. İşleri iyi gidiyor. Bir yere yapmamız lazım onlara. Sağ ol. Yapacağız. Yok yok. Bu senaryosu kimin? Benim. Senin mi? Ya sağ ol. Gitmez. Ayaktakiler. Onun var. ismi bir değişti değil mi? İçeriden evet. başka, Zavallıcıklar, zavallıcıklar. mı dedi? Zavallıcıklar, Ayaktakiler Koltuklar oldu şimdi. Yani. Zavallıcıklar biraz böyle küçümsüyor gibi oluyor Hı. karakterleri. Aslında öyle değil yani. Senin var mı Settar abi film? Ne? Film. Film işte bu. Merner Köşk'te işte Köşk'te bu. Merner Köşk'te şikayesinde oturacağım. Ondan sonra, sonra ayaktakilerde var varmıyım bilmiyorum. Ya. Ayaktakileri ben de bilmiyorum abi. Çok işimiz var yani, kısacası. Bir iş şey. var canım da, işte biraz koşumlarının oluşmasına abone olabildi. Taba taba işaret ediyor. Bunlar mesela bizim üç senede falan bildiğimiz önlerin daha eskiden aklımda olan projeler. Evet. Saptar abi bir şey var ya. Onu konuşuyorum. Evet ya. O... Ya öyle bir şey dönüyor ki bizde böyle tanıdığı... Yani bütün benim yüzü arkadaşların arasında büyük ara ara dönüyor. Şey var ya, Vaviyandik senin şeyin. içine atma, i̇çine i̇çine atma var. Nasıl? nasıl dönüyor biliyor musun? Ne dönüyor? <gülüyor> ya bu saniye var derdi olsa. Biz, biz onu yani e, çok zor çektik ya. Öyle mi? Ya Engin'le karşılıklı birbirimize bakamıyorduk artık ya. Hadi ya ama o ya, kadar. Ya kaç take hadi. içine atma, yani. içine atıyorum. Diyorum Engin gidiyor. Hmm. O gülüyor, ben de gülüyorum falan. Bayağı bir alın alın geçti abi, o sahneme. Hatırlıyor musun orayı? Yani şimdi işte ne zaman böyle bir şey olsa filan ne oldu abi falan yok bir şey falan diyince böyle şey. içine atma falan diye başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Engin'i döve sahnesini çok beğeniyorum. Neyi? Hangi sahneye? Engin'i dövüyor ya bu filmde Bavyend'e. Her şeyi anlayınca anlatıyor. Haa! Ha. Ya yani evet. hikayeyi çözemeyince. Evet, evet, evet. Kime, kime itiraf edecek? Bir hmm. de olması Hiç, lazım. Yardıma <gülüyor> ihtiyacı var. Al, <gülüyor> ya. Yani lastikler gitti. Kamp üstünde kaldı ef. Yani planı oraya kadardı. Kızın <gülüyor> kalkıp geleceği falan yoktu. Ondan bundan sonra en yani kime abisine söyleyecek. Abisi de işin içisini <gülüyor> öğrenince. İyi, e, e, güzel oyuncu sen abi. abi. abi. o, ka o kadar güzel oyuncuymuş. E, güzel oyuncu. Erkan ben, o yüzden çok şanslıyız biz, iyi bir oyuncu şeyimiz var, kuşağımız. Benim ya Bir de, hem de yani hakikaten iyi, iyi oyuncular var onlar Yani şimdi var var, güzel oyuncular var çok geriden güzel, gelen, güzel çok güzel delikanlı işler var. Bir sürü var. çok güzel oyuncu var yani. Ya bizim oyuncu güzel problemimiz güzel. yok zaten, ülke olarak. <gülüyor> Yönetmen problem var. Evet, <gülüyor> diyalog problemimiz var. Yani <gülüyor> diyalog, <gülüyor> diyalogları yazma problemimiz Proje problemi var. Proje yani. problemi var. Yönetmen problemi Hepsi işte bir ne falan. bileyim Ben kendi yani. yani. yani oyuncuları. Proje üretmiyor. Yani zıktı televizyonda. Yani o oyuncuları değerlendirecek projeler üretmiyor. Televizyon evet. Televizyon, evet. Televizyon, televizyon. Bir de böyle, bir yani, şey böyle arada şey olan yani. oyuncular var. Yani <gülüyor> bu tarafta işte gerçeklik duygusuna dikkat eden. Sahip olmasına özel gösteren işte e, o çatışmasına işte dramatik e, inşaatına, yani o e, entegrasyona müsait olan oyuncuları da böyle böyle tarafa meyli olan oyuncuları da televizyon kaydırıyor. Hı -hı. Başka tarafa kaydırıyor. Ben diyor ki görünmedik diyor şöyle yapacaksın. Ha, evet, evet, evet o da yapıyor işte bir şekilde. Ya. Abi haklısın da diyor televizyon öyle istiyor. E şimdi ben onun kavgasını veriyorum. Ben diyorum, bilinmeyen bir oyuncu değilim. Bunu yaptığım için, bu belirli için ben buraya çağırdım. Bu yüzden buradayım. Ben bunu diyorum, başka bir şey yapamazdım. Ben yani testi batıyorum. Ama şimdi 20 yaşındaki, okulu yeni bitirmiş, yeni yeni böyle şey yapmaya başlayan bir oyuncu bunu söyleyemiyor. Evet. Öyle öyle öyle öyle. öyle. E, hayatta çocuktan para istiyor, gidip izle çalışmak zorunda. Öyle öyle kayıyor. Öyle kayıplar da var, şimdi. tabii. Ama ama şey sorunumuz olduğunu Nasıl düşünüyorum. şey oluyor Gençlerde kadın oyuncu. Evet. Hmm. çünkü kadınların bu piyasada var olan durumda sadece güzelliklerine yaslanarak var olmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Böyle bir şey yok hayatta. Yani sinemanın içinde böyle bir şey yok. Hmm. Dolayısıyla tabii ki bir insan güzel de olabilir, güzel olmalıdır. Şimdi, bir çirkinlik güzel yok güzel ama, lazım yani. ama evet. oyunculuğu geliştirmek lazım. Evet, aslında yakışıkları bulunan erkekler için aynı şey. aslında... Yo, bir ayımasın şey. Yok, arkadaşların bazıları için isim vermek şey istemiyorum. Kendilerini işte. bayağı geliştiriyorlar. Evet, çalışıyorlar. Yani şimdi ama bunu mesela iyi, bu. iyi örnek Kenandır mesela. Kendini çok açtı çocuk. İyi bir oyuncu Kenan ben. Öyle düşünüyorum. Ben de. Falan. şimdi evet. bayağı çalıştı şimdi Kenan nereden geldi nereye geldi bak şimdi Kenan çok yakışıklı bir erkek yani hele hele Türkiye'de son derece yakışıklı bir erkek hiç yakışıklılığına dayanarak durmadı şimdi böyle olmak lazım böyle başka örnekler de var gençler çalışıyorlar evet, evet, erkeklerde daha iyi Al senin evet, kızlar kadınlar ulaş bile öyledir söyleyeyim. yakışıklı çocuk mesela evet. yakışıklılığıyla var olmaya çalışan birisi değil mesela o yüzden yani şimdi tabi Güzelliğiyle bir yere gelen arkadaşlar, tamam, bu kötü bir şey dediği çok büyük paralar da kazanıyorlar. Keşke bu paraları biraz alışveriş merkezlerinden daha ziyade böyle workshoplara, onlara bunlara, dünyayı görmeye, hayatta ne oluyor bilmeye falan vakit ayırtsalar da oyunculuklarını geliştirseler. Evet bence de. Yoksa bir şey olmayacaklar, bu güzellikler gelip geçici. Evet. Bu özellikle Ak merkez bile yıkılır bir gün Türkiye'de yani. Bütün bu magazin, sosyete, her şey bitecek geriye kalan şey için çalışmak lazım. Ne ne güzel kızın, ne, ne kadar da yeteneklik olsun, ne düzgün çocuk, yakışıklı, ilaya düzgün. Ne de güzel diyorsun. İki sene sonra bakıyorsun, başka bir insan olmuş. Bunu çok başka duyuyorum mu? bir de yani. Başka bir adam. Evet. Bu yani, yani... kamera arkasında da öyle. Kamera arkasında da öyle. Biz çok yaşlı insanlar değilim ben mesela, 97'de ilk film yapmaya başladık. Benim film yaptığım zaman bile sinema son derece özel bir yere ve sahipti. Ve dizi mi mesela eğer sinema filmi varsa oyuncular diziyi terk ediyorlardı. Dizi mecburen yapılan bir şeydi. Hı hı. Hatta diziyi yapan arkadaşlar yönetmenler işte onun kamera arkaları falan sinema ekibini arar o oyuncunun sinema programına göre kendi ya dizi işte iş programını bir... yaparlardı. Öyle Eskiden yani. böyleydi. Bir set ekibi, bir ışık ekibi bir diziden teklif gelse, bir de sinema filminden gelse. Oh. Sinema filmi, onun yarısı kadar bile olsa... Röportajları <gülüyor> yapıyoruz? Sevilay geldi, Batur. <gülüyor> Sevilay'ı da alalım. <gülüyor> ne yapıyoruz, ne içiyorsunuz? Açılır diye söyleşeyim. Bak, şuna kayboluyor. Ay ben Diyarbakır'dan geliyorum. Kendi güvenliğimiz için bütün şeyliklerimiz kayıt alın. <gülüyor> ne diyordun? <gülüyor> ne diyordun? Yani bu kamera arkasındaki durumlar da hep sinemada daha az para bile alsa bir ışık ekibi, bir set ekibi sinemayı seçerdi. İşte bir ustayla çalışmak, işte bir filmde olmak falan özel bir durum evet, evet. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi sinema yapmak neredeyse bir zul geliyor. Kamera arkasındaki arkadaşlara da. Yani recasistanları onlar buna. Ne oluyor ya? Büyük dışı şey, konuşuyoruz. Ben öyle olduğunu hiç düşünmemiştim. Öyle öyle, evet. gibi. Televizyonun evet. olumsuz bir dejenerasyon yarattığı muhakkak yani önünde de arkasında da. Evet. Ama bir, yani. bir yandan da şöyle bir şey var, yani e, bizler de bu e, kamera arkasının ya da oyuncuların ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlık. Evet, zaten mesele orada galiba, orada başlıyor. Ya yokken nasıl ayakta kalıyordu, ben de onu merak ediyorum. Demek ben ki de kalınıyormuş yani. yani. Demek ki kalınıyormuş. Şimdi insan ekmek parası diyorlar, o kadar çok ekmek yiyorlar ki doymuyorlar yani. Şimdi, ya onun ölçüsünü kendin koyacaksın. Eee, işte ben, ben biliyorum, biz işte Zeki, Nuri Bilge falan film yaptığımız zamanlar bizim Hı. ülkemizin şartlarını biliyoruz devide bir sessiz film çektik. Dublaj yaptık yani. Teknolojimiz bile bizim o kadar geriydi. Şimdi ama insanlar ayaktaydı, açtıydık, açıkta değildik. Hiçbir oyuncu o zaman da tiyatro önce... yapıyordu işte onu. İşte tamam abi kötü değildi yani. Kötü değildi. Böyle ekmek parası için dizi yapıyoruz. Tamam. Yani... Herkese öyle bunu söylemez de öyle diyoruz. Biz de çalışıyoruz. Çal... Yani dizilerde çalışmamak değil de derdim önerdiğim şey ama Sonuçta bir de ölçüsü olmalı bunun yani. Para kazanmak için evet. yani istemediğin işlerde yer almak zorunda değiliz gibi bir şey çıkıyor bu evet. yani aslında. Evet. O şekilde de. Evet. Yoksa o zaman bir sürü doğru kabul etmediğimiz ya da şeyleri işi yapmak için istemediğimize katlanmak. Tabi yani bir süre şimdi doğru bulmadığımız şeyi yapan insan da bize o doğru bulmadığımız şeyi yapma nedeninin ekmek parası olduğunu söyleyebilir o zaman susacak mıyız? Evet. Adam öldürüyor adam yani. <gülüyor> e benim işim bu diyor. Yani şimdi biz bunu kabul edebilir miyiz? Ekmek parası için adam öldürmeyi yani. Falan tabi bu kadar abartmıyorum ama karakterize ediyorum ki. Evet, evet, bu doğru. ekmek parası lafı ortadan kalksın diye. Ne kadar büyük ekmekmiş yani. Tabii bir de o söylenince yani. böyle bitiyor e, yani. yani. yani. yani. yani. E, ne yapayım yani. abi falan yani. Evet. yani evet, bir şey yap yani. Yapıyoruz çünkü, şey hepimiz yapıyoruz, ben sen de yaptın. Bağlı canım. Ben 10 liralık ekmekte doyarım, sen 100 liralık evet. ekmekte doymazsın yani. Bunu da ölçüsüne herkes kendisi koyacak. Tabii. Ya Önce yelkenli alınıyor, sonra uçaklara geçiyor yani. iş falan. O sonra ne yapayım falan. Yani Uçak alan sanatçı abilerimiz arkadaşlarımız oldu yani. Aynen. Ondan sonra şimdi böyle olunca tabii onun masrafı, bümlenmesi, o masrafı çıkartmak için toplumdan istediğin para falan, o ilişkiler değişiyor o zaman. O zaman Başbakan'ın kahvaltısına gitmen gerekebilir. <gülüyor> Öyle ama bu işler... O zaman tiyatroya geri döneceğiz. O zaman o, oran Pamuk'a akıllı ol diye bağırırsın sokaklarda. Orhan <gülüyor> akıllı ol diyor toplum yani. Gençler, evet. tiyatrocular tiyatrolarını yapacaklar. Evet. Hemen bir oyun tekst bulacaklar. Ya, dizide de çalışsınlar sonuçta. Çalışın yani, e, oluyor çünkü. Oyuncular yeni başlayan için e, bulunmaz da iyi bir antrenman sağsa. Tabii bulunmaz. Evet. Pratik evet. yapmak evet. Bulun, bulunmaz da bir fırsat. Her her departman için. Sadece Ay, oyuncular bir şey için değil. Rejizistanları yani. sanat Tabii. grupları. Antrenman sağsa. Tabii ki. Korkut çünkü sinemanın öyle bir. Dezavantajı var ki, müsveddeyle çalışamıyorsun, yani yapıp bakamıyorsun, hmm. yapıyorsun yani ve o öyle olmak durumunda kalıyor. O yüzden yani deneyim, tecrübe her zaman sinemada çok önemli bir mesele. Tabii ki o yüzden sinema okulları var, hani orada da bir daha önceki tecrübeler aktarılıyor. Tarih öğreti, Amerika'yı bir daha keşfetmeye <gülüyor> gerek yok işte. Bilinen şeyler var çünkü. Esiz, diziler de buna imkan ve fırsat verebilir senaristlere, onlara, bunlara. E para da var, e para da kazanılıyor o işten iyi kötü. E o zaman tabii ki yapılılırsa iyi yapılırsa e, iyi bir şey olabilir. Ama öyle kullanılmıyor maalesef. Evet. Ya, kullanılmıyor. Onun için değil, onu yapmak için yapılıyor gibi oluyor. Evet. Can Tarıya gibi tipler var yani. Türkiye'nin popunu kuruyorlar. ...artistler yaratıyorlar, şarkıcılar çıkartıyorlar, kasetler çıkıyor, 2 milyon satılıyor. Kral e, bilmem ne e, ödül törenine, o katıldı da öbürü gelmedi de <gülüyor> falan filan. Sonra bu şeye kadar varıyor. NTV, e, Antalya Film Festivali, İstanbul Film Festivali gibi çok saygın yerleri sunuyor. O da Kral TV gibi sunmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, sizi hangi yektari bir gün gördüğünü söyleyeceğim yani, siz nereden giyiniyorsunuz? Sizin kuratörünüz kim? Cahçut, bunlar. Tabi, Tabii, ha, tabii, nasıl? tabii. Aynen öyle. Ee, Esmer Soy'la, ne o kızın adı? Burcu bu, Esmer, Esmer Soy'la Yektau sundu ve soru, iki soru buydu. Zaten bu öyle anlaşılmış yani. Oscar gibi yapıyorlar. İşte sizi giydiren markayı söylüyorsunuz. Şey Tekstil markasını, onun modacısını. Bir de takıları söylüyorsun. Modacıydı, beraber gidiyorlar zaten. Ha, modacısındayım. da Aa, evet, hayalde, evet. Tabi, tabi. Ayy, esnemliyim onlarla bir maceram oldu. Buyurun abi. Alışkında değil. Buyurun abi işte yani. Şimdi o zaman hayata kral efeme hakim olmaya başlıyor. Bunu niye yapıyorsun sen? Bu kadar iyi bir kurumsun, iyi bir... Festivali sunuyorsun, o festivalin için nasıl öyle boşaltıyorsun? Hı -hı. Kaldı ki o festivalde senin oynadığın film ödül aldı. Alırız da oradan, o ödülü de yani. Bizim festivalimiz o. Nasıl onu o kadar magazinleştiriyorsunuz? Evet. Yani, Vallahi ofiste oturup seyrediyorum öyle şeyleri. Sonra onları görünce bir film daha yapasım geliyor yani. Çakmak yok. Evet, bantazı alıyor. Al. Yapacağız, merak etme yapacağız yeneceğiz oğlum Hasan Yapacağız. Ha Antrenman yapacak çocuklar. Tiyatro yapanlar tiyatrolarını yapıp yapsınlar. Yani böyle benim olsunlar. En iyi, yani. esas okul orası üstü. Neden, Nereye eee bilmek lazım. Yani içine gelenleri alıp işine gelenleri almak lazım. Sonra tiyatro mesela 90'lı yıllarda çok hareketliydi. Tiyatro festivali, bir saat günlerneye falan filan çok hareketli evet. bir tiyatromuz vardı. Şimdi evet. tiyatro durdu. Gençler ya dizi yapıyor, ya da yapmıyor yani. Şimdi bir top var, bir işte. Evet. E, on... ya aslında yapıyorlar Yapmaya başla. başladılar ama hani bir yandan da. Şey kafasında olanlar da var hani birazcık ünlü birini koyalım da hani evet, öyle evet, bir şey ama Sansiyordu. bir yandan da gerçekten gençler hani hep beraber toplanıp i̇şte çabalara var Oraya kaydığında zaten kayma yani. başlıyor yani. Bir de isim olsun derim mi? O zaman evet, başka bir şey yok. Bana mesela bu aralar var gibi geliyor mu? Bana mı? da öyle mi bakalım ya? Ya da gerçekten? biz yani. mi acaba hani ama, ama bizim hiç çok bir takım gruplar hani böyle... Birleşip ya kendi yazdıkları oyunları ya da işte yeni bir metin bulunuyor. Ben zaten ya. onu çok sevmiyorum yani. Evet, bir şey olsun yani, hep olsun, yapmadan. herkes yapsın falan. Evet çok evet. Çok çeşitlilik Yapmak olsun. Da, tabii bir ki öyle. Yani. Mesela bu peyote'de e, o kadar çok genç grup çıkıyor ki. Onlar ben çok hoşlanıyorum çünkü sadece müzik grubu evet müzik grubu kurmak için kolektif bir çalışma gerekiyor. Hı. Şimdi bu yaşta çocukların kolektif bir işe girmeleri zaten çok zor çünkü bunu kırdığı 12 Eylül yani. Herkesine egosu kendinden müteşekkil fa çok bir şey yapıyorlar, özgün bir şey yapıyorlar, kendi şarkılarını yapıyorlar, kendi şarkı sözleri yazıyorlar, kendileri besleniyorlar. Çünkü orada kavur müzik yapılmıyor ve ne kadar çok var yani. Evet, çok var, çok evet, var gerçekten yani. çok var. Şimdi böyle olunca mesela o bir hissediyorsun, ben müzikten çok çakmam ama müzikte gençlerin böyle bir aktivitesi var. E sinemada da var işte, yılda 70 tane film yapılıyor artık. Bu tiyatroda bu Çok bu az. aksiyonu az. göremiyorsun, hissedemiyorum ben yani. Evet. Ya bana yeni yeni sanki oluyor yeni i̇şte yeni. Bu sağ olacak bir süreç. Başlıyor Az kaldı. Bir bienal oluyor mesela plastik sanatçılarımız ya, çocuklar heykel yapacak meydanımız yok, heykel alacak devlet yok, resim falan. Yani çok zor şartlar altında yapılıyor. Ama mesela BNL İstanbul'a bir hava veriyor. Hareketleniyor ortam. Gelenler, gidenler, sanatçılar, onlar bunlar, konuşmalar, açılışlar falan. Tiyatroda tık yok. Devlet tiyatrosu kapalı, yani AKM, evet. şehir tiyatroları yok. Batırdı, şey, yani, evet, ha, evet Kimsenin buna bir se hayır dediği yok yani. Yani ee, ben diyor. neye diyeceğim yani ayrıca. Yani tabii ki tiyatro yani ya, tiyatro tiyatroya tiyatro çıkacak. İsmail Din Milliye şey benim sahip çıkmamın bir anlamı yok ki. Doğru söylüyorsun abi. <gülüyor> Zaman. Yani tiyatroyu vallahi gençleri çok iş çok işi var. Oyunda yazacaklar, oyunda yönetecekler, oynayacaklar da açta kalacaklar. Yani bu para meselesi çok acayip bir hale büründü. Evet. Yani evde oturuyor, işte falan evde de oturmayacak yani. Evet. Yani, politik tiyatro yapan arkadaşlara hani bir şey söylemiyorum. Onların politik pozisyonları var zaten. Yani onları hayatın her altında yapabiliyorlar. Zaten onların yapabildiği bir şey neden bu İstanbul'da rahat rahat konservatörde okuyan çocuklar yapamıyor onu anlamıyorum. Tunceli'de adam yapıyor işte, sen de yap abi. Öyle değil abi, sahne yok falan. Hep, hep ağlamalı ağlam. <gülüyor> i̇şte ufak ufak böyle odalarda falan var. Yok yakalar ama işte bile. Odalar. Şimdi ben i̇şte. bizim fiyatrodan biliyorum. Yani kiralar, miralar falan filan, işte para meselesi... İş oraya dayanınca olmuyor yani <gülüyor> bunu bir Bahadır'la Kültür Bakanlığı'na kadar götürüyoruz yani şimdi mesela turnelere çıkılıyor o turnelerden tamam o zaman yani, sen işte de, o de, rusumlar, sen Ruslumlar sen de cam, giralar, cem sen de cem oynamayacak şey olsa sen de cem, cem. oynamayacak çünkü seni yiyemeyen farklı cemin yiyemesi farklı falan o zaman daha normal bir tiyatrocu arkadaşımız oynayacak mesela o tiyatro o zaman kendi kendini kazanacak sizin seyirciniz var yoksa işte bak yani. oynadığınız bütün oyundan full halk gidiyor tiyatroya. Evet, evet. Seyirci sorunu yok. Ya, bir şey yok, yok yani. Yani biz bizi geçen yani. bir sene... Aynen. Bütçesini aynen. de ona göre yapacaksın oyunun değil mi Settar abi? Tabii aynen. Yani. Şimdi seneler biz çoğunluğun bütçesi var. Yani biz oyuncularımızda dair işte bak Esme de burada, Settar de burada, sen de buradasın. Para yok dedik. Yani yok. Sonra tamam. oyuncu arkadaşlarımız hani ödüller onlar bunlar 3 beş kuruş aldı da almışlardır ama... Baştan yok diye başladık yani. Şimdi böyle böyle tiyatro yapılmaz diye bir şey yok. Parasız da yapılır. Yapılır. Para acayip bir şey oldu ya. yine sinemaya oranla da daha kolay e, toparlanabilir paralar. Emin değilim ya tiyatroda. Yani para istedim mi çok zor abi sana Para istedim mi her alanında çok zor yani. Daha şair bile para bulamıyor. Yani oturuyor evinde şiir yazacak. Zavallı adam 500 tane kitap basacak. Para bulamıyor yani. yani şairin bile para bulamadığı bir ülke burası. Yani nasıl yapacağız? Yapıyoruz işte. Yapıyoruz. yapanlar Yapamayanlara örnek olsun diyeceğiz. Yani <gülüyor> Değil mi? yapacaklar yani. Yapıyoruz. Yoksa yapmıyor evet. değiliz. Bu ülkede şair de var, sinemacı da var, tiyatrocu da var, oyuncu da var. Her, her şey var işte. Napolyon bir şey demiş para para para İnsanlar öldürülür onun uğruna Servetin ulaşsa da yüz milyonlara Kefeninin cebine sığmaz bir tek liraya Para para para, para para para Var bir der, yokluğu yara para para para de bu? Binayım hatırladınız. Bu aklıma geldi. E, e, Serkan abi de şu Ferhan Şahsın şiir şey şark türküsünü sevirse ya. ya. Onu çok seviyorum tiyatroyu öyle bağlıyorum beni. Ferhan abi. Ver sazı ver sazı ver, ver. Hayrola Karyolunun açılış şarkısı. çok seviyorum. Hayrola Hayrola. Çok seviyorum çok biliriz. <gülüyor> Bestesi de Ferhan abinin bunun. Felan Ay, abi bak mesela. abi de gençler örnek olmalı. Tek başına adam bir stille tiyatro yaptı. ömür boyu. Tiyatro, tiyatro yaşamın aynısı tiyakora tiyatro yaşamın aynısı Diyakora tiyatro yaşamın aynısı Diyakora tiyatro yaşamın aynısı bu bir güzel üzümürütüdür bu bir güzel üzüm gürütüdür çocuklara parasız parasız bir gün gelir herkeslere parasız bir gün gelir herkeslere parasız ...deyince evet. ben bekçi ve anlatıcı olarak giriyordum. Güzel bir şey Hoş geldin. Geleceğiz, Geleceğiz buralara. Geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Her bir zafer abimiz geldi. Açık radyo Borkan'da. Açık Radyo'dasınız. Vallahi, vallahi abimiz. <gülüyor> abi. Geleceğiz buralara, çeker abimiz. Sağ olun. Yani kısacası... E, ...bizim yeni sinemacılarda burada olan... Olan normal bir gün bu. Diyorsun. Sohbetlerimiz böyle. Bu malum arjuzen. Sinema tekniğiyle e, anlatıyoruz her şeyi. Başa da dönebiliriz şimdi. Baştan aynı sohbeti. Şimdi bir daha açık kapatsan e, evet. şeyi mikrofonu e, aynısını e, gene baştan e, daha süsleyerek aynı malum gene yaparız. Esmerde de kritik. Böyle yaşıyoruz yani. Daha ne yapalım ne?